Bu iki zümrenin müminlerle kafirlerin hali kör ve sağır ile gören ve işiten kimseler gibidir. Hiç bunlar misalce birbirine eşit olurlar mı? Artık ibret almaz mısınız? Waleqad olsun ki biz Nuh'u kavmine peygamber olarak gönderdik. Onlara dedi ki Şüphesiz ben sizin için Allah'tan başkasına ibadet etmeyesiniz diye gönderilmiş apaçık bir korkutucuyum. Doğrusu ben sizin üzerinize pek elemli bir günün azabından korkuyorum. <gülüyor> bunun üzerine kavminden inkar edenlerin ileri gelenleri dediler ki biz seni ancak bizim gibi bir insan olarak görüyoruz. Ve sana basit görüşlü, aşağı tabakada olanlarımızdan başkasının tabi olduğunu da görmüyoruz. Bize karşı bir üstünlüğünüzü de görmüyoruz. Bilakis sizi yalancı kimseler zannediyoruz. ''Kalaya kavmi in kuntu ala rabbi ve Muh dedi ki ey kavim söyleyin bakalım ya ben Rabbimden apaçık bir delil üzereysem ve o bana kendi katından bir rahmet vermiş de rahmet size gizli bırakılmış ise siz onu istemeyen kimseler olduğunuz halde biz size ona zorlayacak mıyız? وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ Ey kavmim, buna bu yaptığım tebliğe karşı sizden bir mal istemiyorum. Benim ücretim ancak Allah'a aittir ve ben iman edenleri kovucu da değilim. Şüphesiz ki onlar Rablerine kavuşacak kimselerdir fakat ben sizi cahillik etmekte olan bir kavim olarak görüyorum. Ey kavmim, eğer onları kovarsam, Allah'tan gelecek azaba karşı bana kim yardım eder? Artık hiç ibret almaz mısınız? Ve la indi ve أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدني أعينكم ولا أقول للذين تزدني أعينكم لين أتيه الله خيرا الله أعلم بما في أنفسنا. Ben size Allah'ın hazineleri yanımdadır demiyorum. Hem gaybı ben de bilmem. Ben şüphesiz bir meleğim de demiyorum. Sizin gözlerinizin hor gördüğü kimseler için Allah onlara asla bir hayır vermeyecektir demem. Allah onların içlerinde olanı en iyi bilendir. Eğer o müminleri kovar ve böyle dersem o takdirde doğrusu ben mutlaka zalimlerden olurum. Dediler ki, ey Nuh, gerçekten bizimle mücadele ettin. Öyle ki bizimle mücadelede çok ileri gittin. Eğer iddiaında doğru kimselerden isen, haydi tehdit etmekte olduğun azabı bize getir. <gülüyor> Nuh ki onu size eğer dilerse ancak Allah getirir ve siz Allah'ı aciz bırakıcı kimseler değilsiniz. <gülüyor> es Allah yuridu eğer Allah sizi dalalete atmayı diliyorsa ben size nasihat etmek istesem de nasihatım size fayda vermez Rabbiniz odur ve ancak O'na döndürüleceksiniz. <gülüyor> Muhammed, yoksa O'nu, O Kur'an'ı kendisi uydurdu mu diyorlar? De ki, eğer O'nu uydurduysam, artık günahım banadır. Fakat ben sizin işlemekte olduğunuz günahlardan uzağım. وأوحى إلى نوح şüphesiz şöyle vahyolundu. Kavminden gerçekten iman etmiş olanlardan başka kimse asla iman etmeyecek. Öyleyse onların yapmakta olduklarından dolayı üzülme. Bizim nezaretimiz altında ve vahyimiz ile gemi yap ve zulmedenlerin bağışlanmaları hakkında bana bir şey söyleme. Onlar için yalvarma. Çünkü onlar pek yakında suda boğulmuş olacak kimselerdir. Ve fe Nuh gemi yapıyor. Kavminden bir grupta yanından geçtikçe onunla alay ediyorlardı. Nuh dedi ki Eğer siz bizimle eğleniyorsanız Sonunda şüphesiz bizde Allah'ın azabı geldiği vakit Sizinle bu alay ekmekte olduğunuz gibi alay edeceğiz Artık kendisini dünyada rezil edecek azabın Kime geleceğini ve ahirette devamlı bir azabın kimin başına ineceğini ileride bileceksiniz. Hatta iza ca'nruna ve fiha men ve ma illa Nihayet emrimiz gelip de fırın kaynadığı iş kızışıp sular kabarmak üzere olduğu zaman Nuh'a buyurdu ki Canlıların her birinden erkek ve dişi olmak üzere ikişer eş ile sana iman etmediklerinden boğulacaklarına dair aleyhinde söz geçmiş olan oğlun ve diğer zevcen dışında aileni ve iman edenleri gemiye yükle. Zaten onunla beraber ancak pek az kimse iman etmişti.